Elhamdülillah, vessalatu vesselam aleyhe Resulullah. Zihnimizi temizlememiz lazım. O kadar kir çöp var ki, öğrenmememiz gereken, bize lazım olmayan onca şey, doğru bildiğimiz yanlışlar ve çocukluğumuzdan bu zamana kadar zihnimizde biriken çöplerden bugün kurtulma vakti. Hurafelerin birçok çıkış sebebi var. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz Cehalet, yani güzel dinimizi temel kaynaklarından öğrenmiyor olmamız. Kulaktan kulağa yayılan ve kimin ortaya çıkardığı belli olmayan şeyler. İşte onlardan bir tanesi, totem. Sevdiği bir şeyin tekrar olmasını istediklerinde, bazı hal ve hareketleri yaptıklarını, başına gelen bir olay, mutlu eden bir olay zamanında hangi kıyafeti giydiyse, o kıyafetle yine aynı şeyi yapmaya çalışması gibi birçok şey var. Dışarıdan çok masum gibi görünen şeyin altında daha büyük bir tehlike yatıyor. Totem bir inançtır, tapınmaktır. Evet, bizdeki anlamı yalnızca mutlu olduğun zaman ne varsa onu tekrar etmek, kelime, kıyafet, her neyse. Ama bu durumun altındaki tehlikeyi bilmemiz gerekiyor. Ve bu, M.Ö. 1400'lü yıllara kadar gider, bazı tapınma ayinlerinde bu ritüellerin kullanıldığı biliniyor. Ayrıntılara girmeyeceğiz ama bunu şakacıktan yapıyoruz Niyetimiz iyi dememiz de bize hiçbir fayda sağlamayacaktır, uzak durmak lazım. Ve onlardan bir tanesi nazar boncuğu. İlk önce nazar boncuğunun ne kadar yaygın olduğunu bir hatırlayalım günümüzde. Çocuklarımızın sünnet düğünlerinde çocuk dünyaya geldi diyelim hayırlı olsuna gelen insanların ellerinde getirdikleri aman nazar değmesin diye taktıkları birçok evde bulunan nazar boncuğu. Nazarın içeriği ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı insanların bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmiş. Hatta İbn Macid'e geçen bir hadisi şerifte, ''Nazardan Allah'a sığının, çünkü nazar haktır.'' denir. Nazar göz değmesidir. Nazar etmek, bakmak. Gerek peygamberler döneminde, gerek sahabeler döneminde ve yüzyıllar sonrasında da hiç kimsenin nazar boncuğu üzerinde bulundurmadığı, odasına takmadığı da biliniyor. Peki nasıl bir tavsiyede bulunmuş nazar değmesine karşı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetel kürsiyi okumamızı, İhlas ve nas felak surelerini okumamızı tavsiye etmiş teyn diye de geçiyor zaten bu sureleri okumamızı tavsiye etmiş. Bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allahu Teala'ya yakardığı da rivayet edilmiş. Buhari'de, Tirmizi'de, İbn Mace'de bunları okuyoruz. Yani nazar değmesi vardır insanın bir başka insana, insan olmayabilir, hayvan olabilir, başka bir şey olabilir bu, bazı enerjilerin, kötü veya iyi enerjilerin arasında insanın kötülüğünden kaynaklanmayan, istem dışı baktığı anda karşı tarafa zarar verebileceği durumlar vardır. Bunlar vakidir. Hasılı bunları kabul etmekle beraber, nazar konusunda Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın tavsiyelerinin dışında Allahu Teala'ya Dua etmenin dışında, Kur'an okumanın dışında başka bir şey yapılmaması gerekmektedir. Ben bunu süs olsun diye takıyorum demek bile uygun değildir. Neden derseniz şu anda küçücük bir çocuğa da sorsak nazar boncuğuyla alakalı bilgisi olan bu bir nazar değmemesi için takılan bir şeydir diyecek. Adı üzerinde nazar boncuğu deniyor. Yani artık bir sembol olmuş... Yani nazarın senden kalkması, sana nazar değmemesi, sana gelecek bir belanın koruyucusu olduğu üzerinde durulduğu için her ne kadar siz şöyle deseniz de ben Allah'ın beni koruduğunu biliyorum, bu bir küçücük taştır deseniz de evde bulundurmamaya, çoluğunuzun çocuğunuzun üzerinde bulundurmamaya gayret etmekte fayda var. Peki şöyle düşünsek daha kolay olmaz mı? Bırakın bize zararı olur mu olmaz mıyı bunu takmasak acaba ne kaybederiz? Ne olur elimizdeki değil mi? O yüzden nazar boncuğu ve benzeri şeylerin bunlardan medet umulmasının yasaklandığını bir kez daha tekrar ediyoruz. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin buyurduğu da vakidir, Ahmet bin Hanbel'de geçer. Yine diğer bir hadisi şerifte, nazarlığa koruyucu etki atfeden, yani bu beni koruyor diyenlerin, Allah'a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiş, yine Ahmet bin Hanbel'de geçiyor, hadisi şeriflerde. Demek ki, Nazar vardır, nazar değmesi vardır. Nazardan korunmak için de böyle hurafeleri terk edip, dinimizin öğrettiği şekilde korunmaya geçmemiz lazım. Koruyucu olanın sadece Allah Teala olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu çerçevede, felak, Nas sureleri yanında, ayetel kürsinin, İhlas suresinin okunması gerektiğini de tekrarlamış oluyoruz. Bir başka kötü alışkanlık, ağaca, ziyaret edilen zatların türbelerine bez bağlamak veya çaput bağlamak deniyor. Çaput bağlamanın İslamiyet'le hiçbir alakası olmadığını ilk önce belirtelim. Şirk ayini olduğunu da söylemek mümkündür. Bu tamamen şamanist adetlerden bir tanesi putperest inancından gelir ve bugün de Muhalistan'da özellikle şamanizmin en revaçta olduğu yer orada bu adetin devam ettiğini biliyoruz. Ayrıca yine söylemiştik türbe pencerelerine, mezar taşlarına bu bezlerin sıkıştırılması, falan mahalledeki, falan evliya zatın mezarının önündeki ağaca şu bezin bağlanması ve o bezlerin kontrol edilmesi her ay, eğer o bez orada değilse dileği olmuştur, olmamıştır veya üzerimde bir koruyucu etkisi olmuştur, koruma etkisi geçmiştir gibi saçma sapan şeyler de dinimizde yer almamaktadır. İşin üzücü tarafı şu, adetti, töreydi, gelenekti vesaireydi bazı şeyler dinimizle herhangi bir uyuşma sorunu yaşamaz. Ama bazı şeyler insanı Allah korusun şirke kadar götürür. Bunları dini bir vecibeymiş, bir zorunlulukmuş gibi düşünen insanların sayısı oldukça fazladır. Yani bir mezara gittiniz, o mezarda bir Fatiha okudunuz, ihlas okudunuz, on bir tane örneğin. Hem orada yatan kişiye dua ettiniz, ''Ya Rabbi, günahlarını affeyle.'' E zaten dua makamı Allah Teala'dır. Kimin duasının kabul olunacağını kendisi karar verir. Eğer oradaki yatan zat allah Teala'nın sevmediği ve cehenneme göndereceği bir veya isyankâr bir kulsa, sizin dualarınızla zaten onun düzeleceği bir durumda yoktur. Allah Teala her şeye karar verir. Biz oraya gittik, duamızı ettik. Ya Rabbi, şurada yatan velizatın hürmetine dedik mesela. Bunda bir sıkıntı yok. Vahhabilerin dediği gibi el açmak şirktir, yok dua etmek şirktir vesaire değil. Ama burada bir sonraki durak bizi şirke götürür. Allah muhafaza o da nedir kardeşlerim? Orada yatan falanın filan her kimse oraya ziyaretinden sonra günahlarının sıfırlandığını ve oraya gittiği için bazı işlerinin olduğunu, oraya gitmese işinin olamayacağını bilmek, Allah muhafaza bizi şirk de karşılaştırır. Ve bu dinimizin elimizden gitmesine sebep olur. Fayda Allah'tandır, duanın kabul yeri Allah'tır Celle Celaluhu, lakin değerli zatları gitmekte, bereketlenmekte, Herhangi bir sakınca yoktur. Hele hele o zatların ziyaretinde sağa sola böyle bez parçaları, dilek taşları vesairesi atmakta büyük bir saygısızlıktır. Allah muhafaza buyursun. Yine revaçta olan bir mevzu var. Bir insan öldükten sonra 7. 40. veya 52. gecesinde neler yapılır, yapılması gerekir? Bunu çocukluğumuzdan beri mutlaka gördük veya duyduk. 40'ı, 52'si veya 7'si derler. Birisi vefat ettikten sonra 7. günde işte helva dağıtılacak veya onun hayrını şu yapılacak, 40. gün olduğu zaman bu olacak diye. Acaba böyle bir şey var mı? Ölen bir Müslümanın usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi, cenaze namazının kılınması farz olarak geçiyor. Eserlerde defnedilmesi yani mümkün mertebe bir an önce toprağa verilmesi gerekiyor. Bunun dışında yapılması gereken herhangi bir zorunluluk yok. Örneğin, 7. günü geldi, acaba ne yapsak? Neden 5. günü değil, neden 9. günü değil, neden 47. veya 59. günü değil? Hatta bir başka taraftan bakacak olursak, 52 gün mü bizim o insan için hayır yapmamız lazım? Yani iki ay içinde ne yaptık ne yaptık? On sene, yirmi sene boyunca hiçbir hayır yollamayacak mıyız? O insanın, mevtanın, anne ve babamız, kardeşimiz, hocamız, her kimse, onun duaya ihtiyacı yok mu? Biz onu hatırlamayacak mıyız? Bunlar yanlıştır. Tekrar ediyoruz. İslam dininde yedinci, 40 elli ikinci gün diye herhangi bir Kur'an-ı Kerim'de ayet veya hadis Olmadığı gibi böyle bir görev de yoktur. Bunların hiçbirinin dini bir dayanağının bulunmadığını da hocalarımızdan öğreniyoruz. Bu itibarla söz konusu günlerde ölen bir insana yönelik merasimler düzenlenmesinin tehlikeli olabileceği de aktarılmış. Yani bunu yapmazsam azap görecek. Kırkıncı gün geldiğinde... Şu olacak gibi şeylere eğer geçilirse daha büyük tehlikeler olabilir. Peki ne yapmamız lazım? Helva dağıtmayacak mıyız? Hakkında hayır olması için onun adına, kendisinin niyetine bir şeyler yapmayacak mıyız? Yapacağız. Bu ayrı. Sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere her zaman hayır hasenat yapılabilir. İstediğiniz gün, istediğiniz gece çeşitli vesilelerle dua edilebilir. Buhari'de, Müslim'de bunun örnekleri vardır. Lakin herhangi bir gün şu yapılması gerek denmesi uygun değildir. Yine belirtiliyor, son olarak onu da sizlerle paylaşalım. Ölünün belli organlarının şu zaman döküldüğü, kuruduğu ile ilgili sadece bir varsayım var. Zaten insan oradaki kurtlar tarafından, böcekler tarafından hepimiz, Yeneceğiz ve toprağa karışıp gideceğiz. Topraktan yaratıldık, tekrar toprağa biz döneceğiz. Sonra Rabbimiz Celle Celaluhu bizi yaratacak. Demek ki ben zaten dünyadan ayrıldıktan sonra, günlerin, gecelerin, ayların hayır bakımından bana bir faydası olmayacak. Yani amelim duracak. Ama benim adıma yapılan şeyler, benim adıma öldükten sonra, Evlatlarımın hayırlı bir şekilde ilim yolunda devam etmesi veya dünyadayken insanların hayrına bir çeşme açtık, böyle ağaçlar diktik, hayvanların, insanların gölgelenmesi için veya bir ilim bıraktık. Bunlar ayrı. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Peki uğursuzluk var mıdır? Uğursuzluk. Kara kedi gördüğün zaman yok saçını çekmen lazım, uğursuz olduğuna inandığın bir şey oldu veya olmamasını istiyorsun üç kez tahtaya vurman lazım, merdiven altından geçtin uğursuzluktur gibi birçok şey. Kısa kısa bunları da değinelim, şu zihin temizliğimizi yapmaya devam edelim. Değerli kardeşlerim, bir şeyin, bir günün ve bir yerin uğursuz sayılması da bir insanın vefatından sonraki uygulamalara benzer. Bu Yahudilikte vardır ve Hristiyanlıktan bahsediyorum. 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanıyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Sayılar, günler, geceler. Fakat mesela şu ev bana uğursuz geldi, şu iş bana uğursuz geldi gibi sözleri söylemekte mahsur olmadığı söyleniyor. Ama Müslümanlıkta, uğursuzluk, yani bir şeyi kötüye yorumlamak gibi bir şey yok. Madde olarak bu yok. Mesela cumartesi günü biliyoruz, oruç tutmak mekruh olarak anlatılır. Bazı rivayetlerde de mesela, cuma günü de oruç tutmanın mekruh sayıldığı bildirilmiş. Şimdi cuma ve cumartesi günü oruç tutmak mekruh diye, e günler demek ki uğursuz denebilir mi? Hayır. Bayram günlerinde de ona bakarsanız, oruç tutulmuyor. Demek ki bayram günleri uğursuz diyemeyiz. Yani Allah Teala'nın uğursuz gün ve uğursuz ayı yok. Yarattığı hiçbir şeyde lüzumsuz değildir. Hacamat olunuyor mesela çarşamba günü, mümkün mertebe hacamat yapılmıyor veya cumartesi de hacamat tercih edilmiyor. Bazı yerlerde mesela cuma'da katılmış cuma çarşamba ve cumartesi günleri Hacamat olmayın denmiş mesela. Bazı eserlerde kan aldırmanın o günlerde mekruh olduğu da söyleniyor. O zaman bu günler uğursuz mudur? Hayır. Bir hadisi şerifte buyruluyor ki, Beyheki'de geçiyor, ''Bir şeyi uğursuzluğa yorma, hayra yor.'' denir. Peki, uğur nedir? İyilik getirdiği sanılan bir şey. Bir belirti, bereket anlamında. Uğursuz, kötülük ve zarar getirdiği zannedilen şey, Yahudiler ve Hristiyanlar uğursuzluğa inanırlar. Uğursuzluk, bir şeyi veya bir olayı kötüye yorumlamak. Dinimizde uğursuzluğun olmadığını bir kez daha paylaşmış olalım. Onlardan bir tanesi zavallı kediler. Öyle şeyler yaşanmış ki, kara kedinin mesela üzerinde çok durulmuş... Siyah bir kedi gördüğün zaman uzaklaşacaksın veya saçını çekeceksin gibi mutlaka duymuşsunuzdur bir şekilde. Fakat bunun aslını hiç düşündünüz mü veya duydunuz mu? Kediler geçmişte üzerlerinde çok düşünülen kurguların yapıldığı hayvanlar. Hatta Mısırlıların kedileri mumyaladığı bile görülmüş. Mumyalanan insanların yanında kedileri de varmış. Uzak doğuda da buna benzer örnekler var. Orta çağdan sonra insanların cadılardan ve büyüden korktuğu zamanlarda kedi çok artmış etrafta. Siyah kediler de renklerinden ötürü hemen fark edilen hayvanlar olmuş. Genelde yaşlılar kedi beslediği için, büyüyle uğraşanlar genelde yaşlı ve kadınlardan o zaman oluştuğu için ikisini birleştirmişler ve kara kedilere karşı bir korku doğmuş. Hatta 1720 gibi, yanlış hatırlamıyorsam, yıllarda Fransa'da kedigillerin tamamının kökünü kurutmaya çalışmışlar. Zehirlemeye, yakmaya, öldürmeye çalışmışlar sadece siyah kedileri. Daha sonra yetmemiş diğer kedilere devam etmişler. Yani kediden bir zarar göreceklerini düşünmüşler. Düşünün, teknolojide, bilimde, sağlıkta ilerliyorsunuz ama bir taraftan da neydiği belli olmayan bir Haber ortaya çıkıyor ve çok değil bundan 300 yıl önce medeniyetin beşi denen Fransa'da neredeyse kedilerin kökü kurutulmaya çalışılmış. İşte bir kez daha öğreniyoruz ki kedilerin, baykuşların, Allah'ın yarattığı her şey aklınıza hangisi geliyorsa bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Onların dili olmadığını biliyoruz ama yarın öbür gün dili olmayan hayvanlar konuşabilir şahitlik edebilirler. Onların hakkı bizim üzerimizdedir ve bizim de buna dikkat etmemiz gerekmekte. Nasıl olsa ağzı var görünüşte ama sadece yemini yiyebiliyor. Konuşamıyor diye her türlü eziyeti, haksızlığı yapamayız. Bir gün bunun da hesabını veririz. O yüzden kare kediler, beyaz kediydi, mavi martıydı, bilmem şu baykuştu, şu yılandı Allah'ın Celle Celaluhu yarattıklarından bir tanesidir ve uğursuzlukla ilişkilendirilmesi büyük bir hatadır. Ve tahtaya üç kez vurmak. Bugüne kadar hiç denediniz mi veya etrafınızda bunu canlı olarak gördünüz mü, tecrübe ettiniz mi bilmiyorum ama denemeyin derim. Bir olayla karşılaştık. istemediğimiz bir olaydı bu veya istemediğimiz bir şey söylendi bize. Ağzımızdan çıktı güm güm güm bir tahta aranır ve vurulur. Şimdiye kadar hiç cüzdanımı kaybetmedim. Aman tahtaya vurayım. Güm güm güm bir örnek. Bugüne kadar hiç kaza yapmadım. Yine tahtaya vuracak. Ama bunu dinle öyle bir karıştırmaya, çorba etmeye başladılar ki adam şunu diyor artık. Maşallah diyeyim de diyor. Tekrar tahtaya vuruyor üç kez. Hem maşallah diyor hem de Allah-u Teala'nın en sevmediği bir insanın yapabileceği davranış şirktir. Neredeyse oraya kadar vuracak bir durum akla geliyor. Neden? Bunun şirk tehlikesi nerededir derseniz hemen geçelim. Bu mevzu, batıl inanç, eskilerden yani Yunanlardan ya da Kızıl Kızılderillerden çıktığı düşünülüyor. Ama çok eskiye dayandığı ortaya çıkmış. Bazı milletler tahtayı o zamanki ilahların yaşadığı yerler olarak görüyorlarmış. Önceden örneğin bir insan çok büyük bir başarı sağladığında mesela diyelim bir savaşta galip geldiler gidip hemen bir ağacın gövdesine vururmuş ki kişinin kibrinden dolayı sinirlenen o ilah Sakininleşsin. Başka bir bilgi de şu şekilde. 16. yüzyılda yazılan bir eserden sizlerle paylaşıyoruz. Milattan önce 1500'lü yıllarda şimşekleri merak eden bazı yerliler şimşeklerin gök tanrısının kendilerine kızması olarak yorumlarlar ve her şimşek çakışından sonra gider ağaçların gövdelerine 3 kez vururlarmış özür diliyoruz şeklinde. Sana inanıyoruz, sana tapıyoruz şeklinde yaparlarmış. Tahtaya vurma inancının çıkmış olabileceği düşünülen bir diğer toplum, üçüncü rivayet ise günah çıkarmak, af dilemekmiş. Ya da bir felakete karşı korunmak istemek için tahtadan haçlara dokunan Hristiyanlardan bahsedilir. Yani nereye giderseniz gidin, İslam'la hiçbir alakası olmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla öyleydi böyleydi. Rivayetler değişik ama bakın insanı hangi tehlikelere götürüyor. Koca koca insanlar olduk, okuduk, sınıfları doldurduk, diplomalarımızı aldık, akıllıyız, uzaya uydular gönderiyoruz. Bir insanın vücudundaki A'dan Z'ye neredeyse her şeyi görebilecek teknolojiler, görüntüleme sistemleri meydana getiriyoruz. Ama başımıza bir iş geldiği zaman Allah korusun deyip tak tak tak vuruyoruz. İşte bunlar zihinlerimizden gitmesi gereken temizlik icap eden alışkanlıklar. Merdiven altı olayı Eski Mısır'da merdivenlerin iyi şans getirdiğine inanılırmış. Merdivenler onların inancına göre ruhlarının cennette tırmanabilmesi için firavunların mezarlarının yanına konurmuş. Bunun yanında merdivenlerin oluşturduğu üçgen şekil piramitleri yine onların taptığı ilahları simgeliyormuş. Ve sıradan bir insan üçgensel bir yapının altından geçtiğinde bu onların tanrılarına efendim saygısızlık olarak görülüyormuş. Sonra oradan almışlar Hristiyanlar bunu devam ettirmişler. Onların inancına göre çarmıha dayalı merdiven İsa aleyhisselamı katledenleri temsil ettiğinden merdiven ölümü ve kötülüğü temsil eden bir sembol haline gelmiş. 17. yüzyılda bile idam edilecek olan suçlular dar ağacının merdivenlerinin altından geçerken celletler merdivenin diğer tarafından dolanırlarmış. Böyle bir inanç var. Bugün de aynısı devam ediyor. Tabi birçok insanın bunları bilmediğini Alışkanlık olarak, çocukluktan gelen bir refleks olarak yaptıklarını biliyoruz. Tabii bundan sonrasına dikkat etmemiz gerekiyor. Merdiven altından bir insan niye geçer veya geçmez daha doğrusu? Neden merdiven vardır, yolda yürüyorsunuz? Birisi ya bir yeri boyuyordur, tamir ediyordur. Yani zaten akıllı bir insan da durup dururken merdiven altından değil, diğer taraftan geçer. Belki boya üzerine düşecek veya orada bir şey taşıyorlarsa o kafana... Gelebilir yani ölüm riskini olabilir Diğer taraftan geçersin Ama bunu başka bir şekilde götürmek Merdiven altından geçmemeyi Ta 17. yüzyıla kadar devam eden Bir inanç gibi algılamakta Bana kötü şans getirecek demekte de Oldukça komik bir durumdur Ve at nalının asılması At nalının 7 tane deliğinin olmasının sebebi Bilmiyorum merak ettiniz mi? Dünyanın çoğu yerinde yedi şanslı rakam olarak kabul ediliyor. Özellikle tahrif edilmiş, değiştirilmiş Hristiyanlık'ta. Demirden yapılmış olmasından dolayı ki demirin de kötü ruhları def ettiğine inanıyorlarmış, iyi şans getirdiği düşünülürmüş. Bunun yanında at nalının yukarı ya da aşağı bakar şekilde asılması konusunda bir anlaşmazlık var. O kadar ki, At nalı yukarı bakarsa iyi şans ve kısmeti içinde tutup etraftaki her şeyi koruduğuna aşağı bakarsa tüm kısmetin o asılan nalın altından geçen şanslı kişilerin üstüne serpildiğine inanmışlar. Böyle saçma sapan bir inanış. Maalesef bugün bazı kardeşlerimizin belki evlerinde de bulunuyordur. E ben o niyetle asmadım ama bu programı dinledikten sonra inşallah evimizden gönderelim. İş yerimizden veya arabamızdan gönderelim. Hatta şöyle de düşünülebilir. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Bu kadar insana para, kısmet, şans getiriyorsa bir tanesini değil, evin içine bin tanesini asmak gerekir. Niye bir tanesi olsun? Daha da güçlü olmuş olur. Hiç para kazanmaya gerek yok. Mesela iş yerinin girişini onu astığın zaman müthiş bir şans ve kısmet getiriyormuş. Öyle bir şey olsaydı herhalde şu anda atnalı satışları üzerinde büyük bir ne olurdu patlama sıçrama olurdu. Allah muhafaza. Bunlardan inşallah uzak kalmaya çalışalım. Bir sinek düşse bir sütün içine, insan onu gördüğü zaman ne yapar? Halbuki çok da böyle bizi öldürecek bir mikro buşu sususu olmadığını bilsekti biraz içimiz gider. İşte güzel dinimize atılmaya çalışılan bu iftiralar, bu yanlışlarda aynı durumda bizi gösterir. Yani bize ne bunlardan? Bizim tertemiz bir dinimiz var. Kur'an'ımız ortada. Hadis-i şerifler ortada. Bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok dememiz gerekiyor. Belki aranızda bilenler vardır. Neden küreği elden ele alırsan ölüm sırası kendine gelirmiş. Ben sana verdim diyelim. Cenazenin üzerine attım işte bir toprağa sana verdim. Sen ölecekmişsin. O yüzden kürek yere bırakılırmış. Diğer şahıs kim atacaksa onu yerden alırmış. Bu da asılsız bir inançtır. Ölüm herkes için tayin edilmiştir. Sıraya bakmaz, paraya bakmaz, yaşa bakmaz, cinsiyete bakmaz. Vakti geldiğinde bu can, bu emanet sahibine teslim edilir. Hazır mezar derken bugün yapılan yanlışlardan bir tanesi de mermerden mezar yaptırmaktır. Onu da bir hatırlayalım en azından. Bu bir fayda verir mi acaba? Çok süslü bir mezar yaptırsam anneme, babama, sevdiğim bir kişiye böyle süslü püslü bilmem nereden gelen özel bir yerden olsa. Ölünün yakınlarına sadece bu gurur verir. Başka bir şey vermez. Mermerden bir mezar yapılacak. Binlerce lira harcanacak diyelim. Halbuki düşünsek onu o meftanın adına bağışlasak, fakir fukaraya. Bir fakirin mutfağı yapılsa o mermerle, dim Mezar yeri belli olsun, yeter. Mezar israfı öyle bir ilerlemiş ki, mezarın mermer olmuş, taştan olmuş. Eğer amelin yoksa, geniş olsa, üç oda bir salon, bir mezarın olsa, ne yazar? İçi genişti, dışı dardı. Acaba münker nekir geldikten sonra cennet bahçelerinden bir bahçe mi, Allah korusun cehennemden bir köşemi olacak? Devam ediyoruz. Üzerinde sökük dikmemek alışkanlığı. Güya insanın aklı dikilirmiş, akılsız kalırmış. Var mı bunun bir kaynağı? Öyle derler kızım. İşte bizim hayatımızı mahveden, zihnimizi bulandıran şeylerden bir tanesi bu. Bu batıl bir inanıştır. Daha neler var neler mesela onlardan bir tanesi... Fal ve medyumculuk kardeşlerim, aman Allah'ım, gelecekten haber vermeyen neredeyse yok gibi bugün. YouTube'da kanallar açılmış, zengin olmak için okunacak şu dua, bunu bu kadar okuyun, çalışmanıza gerek yok diyecekler neredeyse. Şu kişiyi kendinize bağlamak mı istiyorsunuz? Kocadan ayırma duası, bakar mısın isme? Kendine aşık etme duası, gözünü kör etme duası kocanın kendine mi bağlanmasını istiyorsun, al şunu yap gibi ve bunlar hiçbir bilgi birikimine dayanmayan insanların sadece YouTube'da bilmem kaç kişi merak etsin, teyzeler veya meraklı insanlar şöyle bir baksınlar biraz para kazanayım diye yaptığı şeyler. Ama bunun da bir hesabı var. Böyle şeylere itibar etmemeniz gerektiğini öğrenelim. Allah muhafaza. Küçük gördüğümüz şeyler bizim başımıza büyük belalar açabilir. Ne demek gelecekten bahsetmek? Geçmiş zaten biliniyor. Gelecekte güzel bir hayat yaşamak için şunu yapın. Şundan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bunu yapın. Ha at nalı takmışsın. Ha nazar boncuğu çocuğunun koruduğunu düşünerek yapmışsın ya da bu aşağı sümme haşa Allahu Teala ile pazarlık yapar gibi bir tanesi öyle yazmış. Ben diyor 4444 kez şunu okudum ama olmadı. Demek ki diyor böyle bir şey yok diyor. Ben şu kadar dua ettim, bana diyor hocam söylemişti, rahatlayacaksın ama rahatlamadım. Ha demek ki yok. Öyle hale geliyoruz ki okumadan, bilgi sahibi olmadan ve dini bir şeyleri birbirine karıştırarak kafalar o kadar bulanıyor ki iblis de bu konuda kendine düşen görevi yerine getiriyor fazlasıyla. Ve sanki bir şeyler dindenmiş gibi ortaya çıkıyor. Allah muhafaza, medyada bunların sayısı gittikçe artıyor. Kolay para kazanma yolları, cahilleri, dertlileri sömüren modern eşkiyalara dikkat ediniz kardeşlerim. Şunu unutmayacağız. Yüce dinimiz İslam, tüm insanlığa imanın hakikatlerini, dünya ve ahiret huzurunun yollarını göstermiştir sadece Allah'a kulluk etmemiz gerektiğini, güvenmemiz gerektiğini, rahmetine sığınmamız gerektiğini ve kendisinden sadece yardım dilememizi emrettiğini bilmeliyiz. İslam, bütün hurafeleri reddeder. İnsanların bilgisizlikten, çaresizlikten ve bunu fırsat bilerek duygu ve değerlerini istismar etmeyi büyük bir günah sayar. Ne var ki, İnsanoğlu zaman zaman dinimizin bu ilkelerini göz ardı eder falcı, büyücü, kahin, sihirbaz ve medyumlardan medet umar hale gelir. Gelecekten haber verme, kısmet açma, şans getirme İslam'ın özüne aykırıdır. Gaybı, geleceği sadece Allah Teala bilir. Her şeye gücü yeten yegane kudret sahibi O'dur. Yediğimiz... Her lokma, içtiğimiz her yudum su, soluduğumuz o hava, her şey ondandır. Dertlerin dermanı, hastalıkların şifası, sıkıntıların çaresi ondandır. Bizleri her an koruyup gözeten, yürekten yakarışlarımıza, dilimizden çıkanlara, dile getiremediğimiz, gönlümüzde mahpus kalan duygularımıza, Hepsine vakıf olan O'dur Celle Celaluhu. Rabbimize iman ve tevekkül etmişken, umudunu fala bağlayan, nazar boncuklarına, at nallarına, tahtalara bağlayan kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Kehanetlerden, büyülerden, gelecekle ilgili yıldızların, galaksilerin verdiği bir takım mesajlardan yola çıkarak hayatını, Buna göre tanzim eden insanlara ulaşmamız lazım. Geçen hafta bir genç kardeşimiz uzunca bir mesaj yazmış. Abi diyor, Üranüs'ten çıkan şu bilmem ne dalgalarının, Mars'ın kesiştiği ve ayla aynı yörüngede olduğu gün, başımıza şunlar gelecek. Şu olduğunda şunu yapmanın, bu olmadığında şöyle yapmanın, diye başlayan bir uzunca mesaj. ''Abi diyor kafam karıştı, sen bir şey anladın mı Allah aşkına?'' Yazık, Uranüs'ün, Neptün'ün isimler verilmiş ya Allah'ın yarattığı samanyolu galaksisi içindeki bu gezegenlerin haberi bile yok ne yaptıklarından. Dilleri şöyle bir olsa bir konuşsa diyecekler ki ''Yazıklar olsun size ya, siz nereden neleri düşünüyorsunuz? Bilmem ne zamanda bir deprem oluyormuş, mesela bu bilimsel bir veri olarak kayda geçebilir mi? Geçebilir.'' Adam diyor ki mesela bilmem 200 senede bir büyük deprem oluyor. Bu bilimsel. Ama sen şu sene şu olacak dersen, bu şu zaman ölecek dersen bu kehanete giriyor. Yani Meteoroloji Bölge Müdürlüğü anons ediyor. Diyor ki İstanbul'da fırtına bekleniyor. İzmir'de sahilde şu kadar bir fırtına var. Aman dikkat edin çatılar uçabilir diyor. Sel felaketi olabilir diyor. Bu kehanet değildir. Bu bilimdir. İslam'ın bilimle bir alıp veremediği yok. Zaten bilim birçok bilgiyi Kur'an'dan almış öğrenmiş. Ama bunlara değil de farklı şeylere biz odaklanırsak bu hurafe olur. Rabbimize tevekkül edeceğiz, kendisine dayanacağız. Rakamlara, günlere, aylara, hiçbir gücü ve kudreti olmayan maddelere, nesnelere gizem veya uğursuzluk atfetmeyeceğiz. Bu bizim inancımıza bağdaşmaz kötülüklerden koruduğuna inanarak bir boncuğu kutsal saymak, ağaca bağlanan çaputta, havuza atılan parada ne bileyim bir kısmet aramak güzel dinimizin yasakladığı davranışlardır. Ve maalesef bizi birileri böyle görmek istiyor. Neye inandığını bilmeyen, namazı niçin kıldığını bilmeyen, namazda ne okuduğunu bilmeyen, haramı helali umursamaz hale gelmiş faiz dendiği zaman aa bugün ne yapalım artık diyecek hale gelmiş ve faizle ilgili konuşan insanlara da şuna bak gerici yobaz diyen insanlar istiyor iblis. Bugün Lut kavminin helak olma sebebi olan ve Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde nehyettiği ve en çirkin iş olarak bizlere buyurduğu tefsirlerde geçiyor. Daha farklı anlamlar da veriliyor. Bir işi Bugün söyleyemiyorsunuz kanunlarla korunmuş çünkü. Düşünebiliyor musunuz? Ama bakın nereden nereye geldik? Nereden nerelere geldik kardeşlerim? Başkalarının dertlerine büyü ya da sihir gibi gayri meşru yollarla çare bulduğunu iddia edenler ilginçtir kendilerine bir çare olamıyorlar. Geleceğin bilgisine sahip olduğu yalanıyla insanların umudunu sömürenler bu bilgiyle neden kendileri doğru yola erişemiyorlar? Bugün YouTube sayfalarında bilmem ne hoca sürüsüyle devam ediyor. Neymiş? O adamın dediğini yaparsanız ömrünüz uzuyormuş. Bunu okursanız evde kalmıyormuşsunuz. Üç kez okumanız kafiymiş. Dördüncü okumanıza gerek yokmuş. İki kez şunu okuduktan sonra zaten borcunuz varsa borcunuz ödeniyormuş. İşimiz çok kardeşlerim ama maalesef vaktimiz az. Başkalarının dertleriyle ilgileneceğiz... Yanlışlar olacak, bizim olduğu gibi insanların da bunları düzgün bir şekilde kırmadan, incitmeden insanlara mutlaka yardım etmeliyiz. Bu yanlıştır demeliyiz. Ama bu yanlış derken doğru da budur diyecek bir ilmimiz de olmalı. O zaman diyoruz ki kardeşlerim, Felak suresini okuyacağız, Nas suresini okuyacağız, Ayet el Kürsüyü okuyacağız, İhlas suresini okuyacağız. Yani Rabbimizin Celle Celalhu yolunda kendisine müracaat edeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Abbas'la radiyallahu an yolculuk yapıyor. Şu tavsiyelerde bulunmuş kendisine. Şimdi biz de programımızın sonunda o tavsiyeler sanki bize miş gibi dinleyelim. Ey delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki onu daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir zarar veremezler sallallahu aleyhi ve sellem. Duamızı okuyalım, yolumuza bakalım. Bedavacı olmayalım. Zararlı şeyler bugüne kadar yaptıysak, Rabbimiz Celle Celaluhu af buyursun. Ama ne olur? Bir bilene soralım. Eğer sen Allahu Teala değil de o kişi beni iyi etti dersen hapı yutarsın. Bugün doktora gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Allah sağlıkta Çalışanlara kolaylıklar versin. Memurundan hemşiresine kadar çok zor bir iş yapıyorlar. Şimdi ben doktora gittiğim zaman doktor mu bana iyiliği verdi? Bana sıhhati veren o mu oldu? Vesile oldu. Ben iş yerinde çalışıyorum. Rızkımı benim patronum mu veriyor? Hayır. Rızkına sebep olan o çalışmanın bedelini veriyor. Beni kalbim mi yaşatıyor? E, kalbim olmadığı zaman ölüyorum. Ama kalbini attıran var. Kalbini durduran var. E görüyorum benim gözüm var. O gözü gördüren, o gözü yaratan var. Diye böyle devam eder. Sebepler alemindeyiz. Ama neyin nereden geldiğini unutmayalım. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizleri doğru yolundan ayırmasın. Doğru yolunda giden insanlarla toparlasın. Doğru neyse onu söyletsin. Ve kalbimize o doğruyu güzel göstersin. Kötüler, kötülükler her neyse onları bize kötü olarak göstersin. Annemizi, babamızı, bizleri, Müslüman kardeşlerimizi büyük günahlardan, imansız gitmekten, küçük ve önemsiz gördüğümüz günahlardan, hatalardan, şeytana uymaktan, şeytanlaşmış insanlardan gelecek büyüden, nazardan, musallatlardan muhafaza buyursun. Amin. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve la seyide.